Hocamız Ahmet Soysal. Ee, genelde bu da akademi camiasından felsefe açılıyor. Bugün akademi dışından bir felsefe ilave ettik. Bugünkü konusu felsefenin sınırları. Felsefenin sınırlarını sordur Hocamız. Sınırlar derken, felsefenin sınırları derken neyi kastediyorum değil mi? En başta... E Yani benim sırama göre gidiyorum. Belki öncelikle, önem sırası değil bu. Ee, Grek e, kökenli olduğunu e, e, belirtirsek, felsefenin, ismi de zaten filozofya biliyorsunuz, Yunanca'dan geliyor. Ee, Grek kökenli olduğunu düşünürsek, aslında e, Mirat'tan önce işte Ne zaman Başladıysa felsefe bilinmiyor aslında ne zaman Bir an yok ya, yani. bir dönem var ama o dönem o daha henüz felsefe ona. işte biliyorsunuz e, millet e, çevresinde e, başlayan işte milattan önce yaklaşık yedinci altinci altın yüzyıllar. Ondan sonra e, o dönem felsefe demmiyor ama felsefe belki e, Sokrates figürüyle başlıyor. <gülüyor> tabii kendisinden önceki o ilk Yonya dönemine göndermelerle başlıyor ama kuruluşu Platon ve Aristoteles'te felsefenin ve bu felsefe bu kuruluş bu felsefenin bu kuruluşu tarihsel kuruluşu bütün felsefenin yazgısını Felsefe denilen alanın yazgısını bugüne kadar, bugüne kadar diyorum aslında, akademik olarak e, belirlemiş durumda. Bugüne kadar ki e, bütün felsefe tarihi, o yüzden çok eski bir tarihtir. Bugüne kadar gelen 2500 yıllık yaklaşık felsefe tarihi aslında grek kökenlidir ve bu kökeni nins, e, bugün aslında e, sorunsallaştırılması ve bir şekilde sınırlanması e, gerekmekte. Bunun gerekçelerini açıklamaya çalışacağım. E, burada, tabi bu noktada e, Grek dışı, Grek e, kökeni e, dışındaki e, düşünce geleneklerini artık e, düşünce alanında hesaba katılmasının gerektiğini de ortaya koymaya çalışacağım. Kısa tabii, genel çizgiler mi? İkinci sınır, ikinci e, sınırlama dönemi, bu birincisiydi. E, daha e, alışılagelmiş bir aslında sınır ve bir e, e, argüman, felsefe e, konusunda, felsefenin sınırları konusunda o da bilimin sınırları. Bilim denilenin yani, sınırları. Bu sınırlar üstüne birazcık e, değineceğim. Yani felsefi olanla felsefi olmayanı ama felsefi olmayan bilimsel olanın ayrımın e, konusu e, çok önemli. Çünkü burada da sınırı koymak gerekiyor ve ...sınırın ötesine de bakabilmek gerekiyor. Onu söylemeye çalışacağım. Üçüncü sınır kategorisi ise... Aslında ...ikincisiyle çok iç içe olan... ...insan bilimlerinin... ...yani sosyoloji, psikoloji, antropoloji... ...diyelim vesaire... ...insan bilimlerinin oluşturduğu sınır. Ona da açıkça değinecek. Bunlara bağlı olarak da e, yerellik ve evrensellik sorumsalıyla tabii, bağ içinde e, Türkçe düşüncenin bugün bir konumunu ve nelerden aslında e, nasıl aslında dezavantajlı gibi görünen bir konumu avantajlı bir duruma e, getirebileceğimizi nasıl aslında olumlu bir, bir konumda olduğumuzu açıklamaya çalışacağım. Şimdi ilk başta tekrar birinci sınır kategorisine gelirsek, yani Grek dışı düşünce geleneklerinin artık e, felsefenin e, tanımının genişletilmesiyle geniş anlamda bir felsefenin bugün bağlamında ele alınması, zorunluluğu hatta e, konusunda konuşmak istiyorum. Ki bu konu aslında biraz es geçilen çünkü hemen söylemek gerekirse Çin ve Hint geleneği iki büyük düşünce geleneğinin ürünlerine daha çok işte iyi yaşama, sağlıklı yaşama işte iç huzur filan arayışları biraz New Age tarzı işte arayışlar kapsamında ele alındığını ya da daha ciddi olarak Yok abi e, ya da e, daha ciddi olarak konunun uzmanı yani sinologlar, indüenistler, indüen araştırma alanı yani bayağı işte bilimsel, ekimolojik, kültürel araştırmaları kapsamında ama felsefe dışında felsefi sorunsalların e, yani canlılığını dışında akademik bir araştırma alanı olarak ki bu da gerekiyor, ayrı bir şey. O çalışmalar olmasa bugün bazı metinler elbette olmayacak. Öyle herhalde görüyoruz. Şimdi o zaman felsefi tanımını birazcık değiştirmemiz gelişecek. Grek yazgısı diyorum tanım neydi? Bir ona bakmamız gerekir. kısaca söylemek gerekirse. Aslında belli sorulara belli bir felsefi den anlatıyla yani belli bir söylem, söylem e, yapısıyla yanıt vermek, sormak yanıt vermek. Bunun en güzel örneği zaten işte Platon'un diyalogları ve Aristoteles'in metinleri. İşte i̇ki tane. Zaten burada hep sorular var. Bu soru soru ve sorunun ele alınması sorunun e, geniş bir kapsamda sorunsal olarak ele alınmasını ta aslında her zaman bütün felsefe tarihinde görüyoruz. Bu, ayrıca bu tabii ki sadece Batı'ya özgü bir şey değil. Bunu söylemek lazım ama parantez içinde bunu söylüyor. Çünkü şu an Berek Yazgırı tanımında soru var. Temel soru gibi ortaya konulan soru ortaya konulan çünkü bu çok kesin değil aslında. Varlık sorusu dediğimiz soru. Yani Tito 10 dediği Aristoteles'in metafizikte çeşitli kitaplarında bir tafiri, bir tanım vakitemde, yani olmak nedir? Aslında var çok ben olmak sözünü tercih ediyorum. fiil haline, hatta oluş diyorum. O ayrı. Bu konuya biraz en sonunda bu konulara değineceğim. dilsel konulara, yani Türkçe ile ilgili sorulara. Dilsel ve avantajlar hatta belki ona çevrilebilecek soruları Şimdi bu soru e, kapsamında e, bağlamında başka sorular, e, e, bir ortak bir sorumsal bağlam oluşturuyor felsefenin e, kökeninde ve felsefenin yazısını belirlemiş kökeninde hemen varlık sorusunun e, yanında fizik sorusu e, doğa fizik dizik ki lezonatı türetmiştik. Eee fizik zaten ilk eee Sokrates öncesi felsefeciler daha çok onlara bunlara fizyokratlar deniyor bu yanılıyor. Yani doğa felsefecileri doğayı ele alanlar. doğa demek şimdi fizik solusuyla birlikte tabi tabii bunun varlık sorusuyla kesişmesi e, e, bayağı bir, e, bir bir konu yani. Bunlara detaylara girmiyorum. Ben sadece burada belli e, özetlemelerle yol almak zorundayım. Başka çare yok vakit açısından. E, madde sorusu aslında bu fizik sorusuna doğrudan bağlanıyor. Yani hile, hile denetleri, küreleri diye de e, madde sorusu ee, bu soruları tabi e, Aristoteles'in fiziğinde e, görebiliriz. Mesela devinin ele alınıyor, hareket ele mekan konusu ele alınıyor. Ondan sonra yer ya da e, zaman konusu. Yani bu, zaman sorusu da bayağı felsefenin ilk sorularından biri. Madde dedik Hemen onun karşıtlığındaki kavram yine felsefenin, grek yazgılı felsefenin temel sorularından biri. O da düşünceyle ilişki, ilişki soru. Düşünceye gönderdik soru. Düşünce nedir? Stokes? Haydi, gelin. Hala yirmi ortasında sorduğu Weissheit denken derken düşünmek niye denir? Ne, nedir düşünmek? Ee, sorusu. Noedis. Bu sorunun ilk aslında ele almış şekli yine Sokrates öncesi Parmenides'te. Düşünmekle olmak birdir dediği bir, bir cümlesi var. Bir e, dize de sayılabilir. Çünkü şiir şeklinde almış düşüncesinde. Ondan parçalar kalmış. Düşünmek, olmak, düşünmek, varlık, özdeşliği belki de temel ön varsayımlarından biri olmuş. gerek yalgılı tersefinin düşünmekle olmak, beraberliği yine buna ayrı birer felsefe tarihiyle ilgili açıklayıcı araştırmalarında ortaya koymuştur. Başka sorularda iyi sorusu işte etik alanın açılması etik alanın felsefi bir alan olarak ortaya konulması yine Aristoteles'le hemen Platon'un devamında Platon'da da var ama etik olarak e, ilk defa biliyorsunuz. Aristo'da ortaya çıkıyor. E, burada tabi Aleteya dedikleri eski e, hakikat sorunsalı bütün bu soruları kapsayan büyük soru. Hakikat doğru. Doğru da diyebiliriz. Ama burada doğruyu şey anlamında almak lazım. Şimdi Türkçe, Öztürkçe çeviri sorunu burada var mesela. E, hakikat demeyi tercih ediyorum. Çünkü bu e, Doğru derken, hani e, hukuki anlamda, adil olanını da e, Türkçe'de söylemiş oluyoruz. Halbuki burada öyle bir şey yok. Hakikat söz konusu adilte yanın Bu Ayrı sorunlar bunlar. Sorun. Ama fe, Grek e, yazgılı tanımı burada belirtti. Şunu hiç unutmamak lazım. Bu Grek yazgılı tanıma e, üç tek tanrıcı gelenek aslında biri eski yani bu felsefenin doğduğu e, yüzyıllardan da önce oluşmuş bir gelenek Yahudi geleneği, İbrahi geleneği e, bu üç gelenek bu felsefe tarihinde sıra, sı, sırasıyla e, bir şekilde Grek e, gelenekle eklemlenmişler. Bu eklemlenme çok kesin yönetmeden taşıyor. Çünkü Grek kökenli diyoruz ama burada e, Grekten bir tek köken kalmış oluyor tarihte. Felsefe tarihi. Çünkü e, Hristiyanlık, Müslümanlık daha az ölçüde de olsa ama büyük örneklerde Maimonides gibi çok daha önce Filon gibi diyor e, Filon gibi İskenderi Filon gibi e, üç geleni büyük e, düşünürleri e, felsefe tarihinin bu e, Yunan sonrası gelişimin belirleyicileri olmuş düşünürler. Aslında Grek kökene bu üç tek tanrıcı gelenekten etkiler aşılamışlardır. Karmaşık bir sorunsaldır bu. Kolay bir sorunsal değildir. Ama bugün bugüne felsefe tarihi olarak gelen olguda bu üç tek tanrıcı geleneğin etkisi kesindir. Yani yok denemez. Kesinlikle hatta bendeci felsefeci bunlarda filan da susunluyoruz. Yani hiç bunları ayıramazsınız. yani. Kesin bir etkisi olmuştur. O yüzden ben yine bir parantez olarak söyleyeyim. Hani felsefeyi işte pozitif akıl bilimle özdeşleştirmeyi bir naiflik olarak duyuyor. Böyle bir şey yok. Felsefe temelde aslında felsefe dışı ama özellikle de dinsel olan ile çok fazlantı için yok. Yani sadece felsefe bilimle değiştirilmek, işte müsait politik gibi görmek yanlış. Felsefe nin içinde karanlık doğudur. Karanlık bir alandır aynı zamanda. Aydınlık ama karanlık. İkisi de vardır aslında. Bunu hiç unutma. İlk bölümün son e, e, sorusu aslında bir çeşit e, ilk başta söylediğim e, birleştirme, bir araya getirme ile ilgili. Yani Çin ve Hint e, düşünce geleneklerindeki sorular ne ölçüdeyiz? Ne ölçüde orada soru var? Ne ölçüde soru Grek kökenli geleneğe ait? Ne ölçüde aslında öbür geleneklerde yok ya da var? Bu da ayrı bir konu, bu da bir soru yani. Ama şöyle de hemen söyleyelim, bazı Hint metinlerine baktığımızda, felsefi, düşünsel metinlere diyelim, felsefe değil bile Yunanlara saklardık. Orada sorular var ya, soru soruyor. Ba bariz soru soru. Felsefi soru, yani bir Yunan sorusunda farklı değil. Soruyu soruyor ve cevabını da veriyor. Ve mantıksal çıkarımlarla veriyor. Ve elinde de mantık, bir aygıt olarak, düşünsel aygıt olarak var. Niyasa dedikleri Hintlilere, o aygıtı da kurmuşlar. Mantıkları var. Orada da silurizmalar var. Biraz yakınlıklar da içeriyor aslında. Kendiliğinden oluşmuş yakınlıklar. Grek düşüncesiyle. Ve akıl yürütmeler yoluyla dolayısıyla antik. Onları, onları, onları ortaya koyuyor. Akıl yürütmeleri. Bir takım savlar, tartışılıyor ve belli yanıtlar veriyor. Belli sorular. O sorular aslında hangi nedir diye bakarsak. Mesela benim üstte kendi şeylerine de bahsediyorum. Kısaca bir şey olayım. En son bir çalışmamı çıktı bu Geçen yıl Nagarjuna'nın düşüncesi. Nagarjuna'nın düşüncesi. Nagarjuna bir çeşit Aristoteles gibi e, düşünür yani evet, O kadar önemli. Büyük bir, büyük bir düşünür. Büyük bir Hint düşünürü. Budizmin bir e, düşünürü. Budizmin bir e, orta sistemini, ortanın sistemi de diyebiliriz, yaratmış, yamakayı yaratmış, kurmuş. E, temel kitabında, ortanın kitabı diye e, Fransızca, ya daha henüz yeni çevirmiş aslında, son yıllarda çevirmiş. Ve onu olduğu gibi Türkçe'ye çevirdim o müdürlüğünde. Ve onun bir sunumunu yaptım. Felsefi sunumunu yaptım. Bu Fransızca ve yabancı çalışmalarda aslında felsefi sunumunu yapmıyorlar. Sadece e, kendi işte o, e, bilgiler veriyorlar. işte metinle ilgili, e, kaynaklarıyla ilgili, kullanılan terimlerle ilgili, bağlı olduğu geleneklerle ilgili bilgiler veriyor ama felsefi yeniden ele alınması, yeniden düşünülmesi söz konusu değil. Sadece e, belli e, işte Hint, Moğol e, ama Çin'e etkilemiş e, zen Felsefesinin etkiliş. Onların o geleneklerdeki yerini belirtiyorlar. Yani e, akademik e, bir sunum yapmışlar. Ben burada şeyi açıklamaya çalışıyorum. Bu sistem bu sistemi nasıl bizim aygıtlar, bizim dediğimiz yani bütün o grek yazgılı felsefeden de gelen kavramlarla falan o kavramları ama o düşünceyi bozmadan onun yabaniliğini, farklılığını korumaya çalışarak dolayısıyla kavramları da ııı e, alışılmış kullanımlarından farklı kullanımlara zorlayarak nasıl ele alabilirim bir soruyu sormaya çalışıyor. Neyi soruyor? Burada çabuk felsefesini özetleyecek değilim. Kendi de varoluş ya da e, öz doğa diye çevrilebilen Türkçe'ye svap e, svap hava svap hava e, kavramının radikal bir dekonstrüksiyonu tartışmaya tarzına. E, parçalamaya e, açıyor. O kavrama karşı yani, ölü doğa kavramına karşı tabii Budizm temelli bir düşünce burada bir bir e, akıl yürütmeler zinciri baş göndürücü aslında e, bir boyutta. Hani bana da egilin mantığı okuduğunu insan e, düşünebiliyor o kadar o kadar e, Kesin böyle ve e, yoğun akıl yürütmeler zincirinden oluşmuş. ilginç bir kitap bu. Şimdi bu, bu soru, bu soruyu da Sıvafaf Erdoğan sorusunda sorulara eklemek gerekiyor felsefenin sınırlarını söz konusu edilmesinden oluyor. Tomurcu geleneğe bakarsak Yine özür diliyerek hani çok, kendimden hiç bahsetmem de burada biraz meybur gibi hissettim. Ee, bu, bu, çünkü konularla çok bağlantılı söylediklerim. Ee, daha ünlü bir metin var, Laozin'in, Laoche Lao dedikleri efsanevi yine aşağı yukarı Aristoteles'le çağdaş bir düşünürün. Ee, 81 şiire benzeyen bölümden oluşmuş birer sayfalık, yarım ya da bir buçuk, iki sayfalık en fazla bölümlerden oluşmuş bir kitabı var. Tao, Töking. Tao Töking. Ee, yol Yolun ve Erdem'in kitabı. Bu kitap üstüne bir çalışma yaptım. Burada mesela çok temel bütün Tao'cu felsefeyi etkili çünkü Laozi bir geleneğin, bir düşünsel geleneğin başlangıcı olmuş. Evet. Çok önemli diyor. Çünkü ondan sonra başka büyük bir düşünür çıkıyor içinde. Zhuangzi, Zhuangzi çıkıyor. Türkçede kötü bir çevresi şey var aslında. Ama var. Zuanzi'yi etkilemiş ve sonra başka düşünürleri etkilemiş. Ta Çin düşünce tarihinde ve kültür tarihinde çok etkili bir metin. Yani. Temel bir metin. Aristoteles'in metafidi gibi. Ama kim geleneğinden farklı olarak burada akıl yürütmeler e, bir akıl yürütmeler yok aslında ya da kısa kısa akıl yürütmeler var diyebiliriz. Parçalıklı e, çok ilginç bir metin çünkü aynı zamanda bir mekafizik e, kitabı olarak ele alınabilir yani e, oluşun kökeniyle ilgili daha da öncesinde Kozmos'un kökeniyle ve mantığıyla ilgili bir kitap olarak ele alınabilir ama etik, politik e, bir kitap da o, e, o, olarak ele alınabilir ki öyle bir etkisi de olmuştur. Çin siyaset düşüncesinde büyük etkisi olmuştur. Orada boşluk sorusu e, yine bir şey. Yani bu soru da içeriyebilir çünkü o oradaki kavram eylememe başka temel bir kavramıyla eğilmeme kavramıyla e, buluşuyor. bey dedikleri. E, bu iki kavramın felsefi sorunsalı içinde yer alması'nın bugün e, gerekli olduğunu düşünüyorum. Tabii burada sadece bunlara değiniyorum. Hani niye derseniz, çok çok uzun açıklamalar gerekebilir. Çünkü zaten bu bu gelenekte de temel sorular bunlar. Hı -hı. Onun için de soruyorum Hı -hı. bunu. Tabi Budist gelenekte felsefi ele alınışındaki biçimiyle, tarzıyla acıların ötesi diye çevirebileceğimiz nirvana sorusu, dünyanın tabi yanılma olduğunu olduğu teziyle ve sınavasıyla bağlantılı olarak ele alınabilir. Ee, önemli bir soru, bir Çünkü şeyle ilgili bir soru. O, oluşla ilgili bir soru. Oluş yanılamaysa onun ötesine nasıl geçilebilir? Hem bir pratik soru hem de metafedik soru. Çünkü oluşun açıklanmasını gerektiriyor. Evet. E, bunun yanı sıra şunu fark ediyoruz bu iki gelenekte. Ortak sorular var aslında. Batıyla. Mesela gerçekten mesela nedensellik sorusu. Nedensellik sorusunu açıkça nedensellik olarak soruyor. Nagarjuna'nın mekni bunu soruyor. Türeş sorunu. Sorun, sorun. Oluşsal türeş. Nasıl meynana gelmiş? Ne, ne nereden meynana geliyor? Bu da e, temel bir sorusa ve da yanıtları var. Bağımlı varoluş hem bir varoluş, bağımlı varoluş kavramı ve hem öz doğanın dekonstrüksiyonunda öne çıkardığı bir kavram hem de aslında bu Budizmin temel öğretisiyle doğrudan bağlantılı. Bağımlı varoluş var söz konusu yani bütün varlıklar birbirine bağlı, nedensellik bağları ile bağlı. Bağ ve e, bütün bu var olanlar birbirini tü, türetme e, işlemi içindeler. Belli ama e, şeylerle, e, kesin e, yapılarla, sistemlerle. Bunu açıklıyor zaten Bunlar e, birbirine bağlı ama bireysel varoluş bir yanasama. Direysel varoluş yanılsama ise bu yanılsama düzeyini kabul ettikten sonra bağımlı varoluşun kendisinin de aslında bir yanılsama olduğunu e, <gülüyor> ayarlabilir. Bütün bunlar e, Budizmin felsefi sorunsalları. Yani burada çok kısaca geçiyorum, kusura bakmayın yani biraz soyut gibi de geliyor ama sadece nasıl sorunsallardır, nasıl, nasıl onlara uzak bir yerden uzak olmadığını da anlıyoruz. O kadar uzak değil. Yani Grek yazgılı, bunlar bunlara bazen değer gibi olursa ama değmiyor çünkü alan farklı. Burada başka alanlardan gelen bu e, e, yeni sorular, aslında e, her zaman belki bizde boyuyan bazı soruları uyandırabilir. Ya da bazı e, yine de gelenek etkisinde kalmamıza rağmen oluşturmaya çalıştığımız körlemesine bazı sorulara yanıtlar verebilir. O soruları da daha sağlayabilir. Bunu için söylüyorum ben. Ve buna kesin inanıyorum. Tabii genel olarak da etik-politik konularda e, bu gelinliklere bakmak e, zorundu e, diye düşünüyorum. Mesela e, bir barış düşüncesi, genel bir barış düşüncesi Tao'culuğu temelinde eğlenme felsefesinde e, bir temel Savaş, savaş karşıtlığı, herhangi her türlü savaş karşıtlığı ama çok böyle felsefi olarak temellendirilmiş, kozmolojik olarak neredeyse temellendirilmiş diyebiliriz. Bir, e, bir anlayış var. Yani şeyde. Sonra e, boşluk, bu şeyde e, şey, şeyin, ikisinin, de, ikisinin de boşluk ama ayrı ayrı temel kavramı temel kavramlarından, budizmin de ta olculuğunda. Ta e, boşluğu tamamen aslında bütün estetiğini, bütün kültür dünyasını yaratmış Çin'in aslında boşluk. Çünkü üreten bir boşluk. Üretiyor. Boşluk bir üreten şeyde. Ee, bütün var olanları boşluk belli e, metafizik ya da kozmolojik türeme esaslarına ilkelerini Şeydeki boşlukta da Şunyata dedikleri boşluk. O da doğrudan acılar ötesiyle bağlantılı, yani bağımlı varoluşun kabulüyle bağlantılı bir, bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Yine boşluk yani şey de bu. Bu boşluk fikrinin ya da hiçlik ya da hiç fikrinin 20. yüzyıldaki ortaya çıkışı, çok farklı varlık solumsalığı bağlamında ortaya çıkışı da aslında söz konusu. O da hayne geldi. Yine hayne geri burada anlıyorum. 20. yılda en büyük düşünürlerinden biri bir Heidegger'li değilim ama yani bazı şeyleri kabul ediyor önemini yani. Özellikle felsefe tarihisinin söylediklerinin önemini. Eski-Yunan'la kurduğu bağlantının önemini burada kabul ediyorum. Heidegger'de var. Heidegger'de aslında vardı şey. eşit hiçlik aslında. O, o şey böyle bir hiç yani Temelin temeli temelsizlik aile. Temel var olanın e, tarzı. Yunan Grek tarzı diyor e, Batı için bunu söylüyor aslında. E, çünkü bütün dünyaya gemen olan bir tarz olduğunu söylüyor. Bu var olma tarzı yani görünen, görünmeyen ikilemlere dayanan bir tarzı. Da. Bu tarz e, aslında e, temelsiz. Ama bir karar verilmiş. Bir karar var. E, oluş kendi sürecinde bir karar veriyor. Belli bir tarzda oluş olarak karşımıza çıkıyor ama aslında hiçlik al Temellendirme, e, eşit temelsizlendirme aynı geldi. Özellikle Baytsege kitabında, temel ikinci kitabında, çevirmeyiz Türkçe'ye söz konusu olan bir şey. Şimdi daha e, biraz artık şimdi biraz hani biraz e, bu metropolik şeylerden biraz aşağıya inersek e, ikinci e, konuya geçiyorum. İkinci e, konu daha belki ilginç olduğu görünebilir. O da e, bilimin e, sınırları. Yani felsefe e, burada çok daha kısa gidip daha bildiğimiz şeyler bunlar. Felsefe Grec kökeninden. E, Alman idealizmin eski 1918 onlara falan e, kadar aslında bilimsel önermeleri, bilimsel alanı genel genel ile kendi e, kendi söyleminde felsefi söylemi söylende içermiştir. Yani onlara açık, onları kapsıyor, onları biliyor, onlara katkısı oluyor. Biliyorsunuz bazı filozoflar büyük bilim adamlarıdır. Descartes. Büyük like like Larklis gibi. Larklis daha çok matematikçi. Matematik çünkü bilim değil. Onda hep bu karıştırma yapılıyor. Matematik bilim gibi söylüyor. bilim değil. Bir sanat çeşidi. Düşünme sanatı çeşidi matematik. Bilim değil. matematik bilim olarak almak saçma Saçmalık yani. Bilim tarihini değil evet. bu, bu ayrı bir konu. Bunu da söylemek lazım. Ee, kendi sorunsallaştırmasında eee hiç, çekiyor. Yani hesaba katıyor ilk başta bilimsel e, keşifleri genel olarak bilimsel anlatayım. Ama bir kopma oluyor. O da 19. yüzyılda ortalarına doğru. Tam netleşmeye başlıyor, sonra iyice netleşiyor. Tam da Marx'ın ortaya çıktı. insan bilimlerinin doğduğu Auguste ilk e, kitaplarını yazdığı pozitivist denilen aslında o tarihsel dönemde e, bu e, meydana gelen bir, bir gedik oluyor. Yani artık büyük ölçüde e, tabi ki Auguste Comte'un ya da ve devamcılarının iddialarına ve istiklerine, taleplerine ters bir yönde, belli bir felsefe, felsefi e, çizgi bilimlerden kopmaya var. Bunun başka bir nedeni de var. Biraz pozitifizme tepki olarak kopuyor ama başka nedenleri de var. Başka nedenleri, e, bilimlerin zorlaşması, karmaşıklaşması, disiplinlerin, bilimsel disiplinlerin, Birilerinin çoğalması büyük uzmanlaşma gerektirir. Çok büyük uzmanlaşma gerektirir. Çok büyük matematik bilgisi artık. Matematikte o. inanılmaz situatione ve matematik talete çok ilgiliyim. duyuyor. 19. yüzyılda tamamlıyor diyebiliriz. Sonuna kadar 20. yüzyıla başlar. İnanılmaz bir matematik şeysi. Artık baktığınızda. Şimdi çeşitli bilimlerde yöntem olarak. Bu matematik sanatının ıı, ıı, keşiflerine ıı, yaratıcılar yaratıcılara ıı, kullanıyorlar ve uyguluyorlar. Matematik öyle bir sanat ki gerçekliği yani fiziksin aslında, fizik, fiziksin gerçekliğini var olduğu bir şekilde. buluyor yani kendi sadece hesaplama ve e, soyut işlemlerle değil de müdahale müdahale etmemizi oranakta kılıyor doğaya bir şekilde garip bir garip çünkü bu, çözülmüş bir şey de değil bu böyle diyeceğim lütfen eee tüm boyutları nasıl bir sorun olarak kalıyor. Yani bir şekilde gerçeği matematik temelli bilimler ve onların eee olan teknolojiler gerçek şey dönüştürüyor. Yani gerçeği dönüştürüyor ve kendimize işte bu tekno bilimsel dünyayı çıkarıyor. Bugün sonsuz bilinç içinde olan. Ama bunun olabilmesi için de bir rastlaşma, bir kesişme lazım matematikle doğa arasında. Bunu, bu kesişmenin gizemi aslında çok büyük, çok büyük, çok şaşırtıcı bir gizem, tersi bir sorun soru. Ona bilgisayrlar da sormuyor, bilgisayarlar da matematikte bilgisayarlar dersi da de sormuyor sorunlara devam ediyor. Bu, bu konu, bu konuyu biraz hani açık, açık bir alan diye bakıyorum ben. Ama ee, bu karanlıklaşma da konumuza dönecek olursak bu e, bir sebep. yani bu kopmaya, gelginin açılmasına yani bilimler ve felsefenin belirli bir felsefenin ama başat e, bir felsefenin açılması. Bu tam bir bu gelginin açıldığı zamanlar zaten görüyoruz ki varoluş şailine eğilen var ya ruhsal konuların aslında eğilen bir felsefe e, ara çıkıyor. Selametle ilgili dimleri e, dogmatik olarak e, natley dedikti tam tersi dinin dogmatizmine karşı çıkarak gerçekleştiren bir felsefeyi karşımızda gördüğümüz bir felsefi düşünceyi edebi bir felsefe Kierkegaard. Koyun olarak Kir çok büyük bir düşünür çok büyük bir yazar endişe Nedeni Marka'nı biliyorsunuz o zaten Chopin'a er gibi bu dizimden ilk defa etkilenmiş Batı düşünülü olan Chopin gibi bir karamsar düşünürün devamında geliyor. Aralarında tabii ki uçurumlar var ama Chopin'e bu varoluşsal çizgiyi varoluşçu demiyorum O daha tarihsel, daha belirli bir akım. Çizgide görebiliriz. Yani bu çizgi Nietzsche ile bir çeşit doğrağa erişecek 1870'ler, 80'lerde Sonra devam edecek. 20. yüzyılda biliyorsun bu sefer varoluşçuluk başlıyor. Varoluşçuluk bilimle filan bir alakası kalmıyor. Yok yani. Ne, yap ne yapabiliriz? Etik, siyaset ne çıkıyor bu sefer? Sartre'nin düşüncesinde. Ondan sonra... Karl ee, Jaspers, Almanya'da, Fransa'da Gabriel Marcel gibi dindar varoluşçular ortaya çıkıyor. Çekyokar'da çok önemli düşünürler ortaya çıkıyor. Yani, Felsefenin bu, bu kolu Heidegger'de buna dahil ondan sonra işte dekonstruksiyon denen akım yani e, Derida ve devamcıları Carl Gnansi ondan sonra Kulabarfe bütün bunlar bir çizgi. Artık bilimi ve bilimsel e, e, olguda bilinçli olarak yani seçimle kopmuş durumda. bunu hesaba katmıyorum. Şimdi böyle bir kopmada söz konusu oluyor. Aynı zamanda tabii e, e, buna, buna sonra diyeceğim. Marsizmin, Mars'ın ortaya çıkışı, insan bilimlerin ortaya çıkışı da bunu hızlandıracak. Ama bunu üçüncü bölümümüzün, bölümümüzün konusu. Sadece kısaca de şuna değin, değinmek istiyorum. Bu tarihsel gelişim felsefe ile bilim açısından açılmasına bir tepki de felsefede var. O sadece Auguste Comte pozitif istatı. Daha sonra Viyana çevresinde, 20. yüzyılın başlarında Karna, Raichenbach, İstanbul Üniversitesi'nde ders vermiştir. O çok büyük bir şans. Bu, yani, dört kez e, kalması Ondan sonra 1936-1940 arası yanılmıyorsam, Raichenbach Ondan sonra şlik gibi yeni çeviri. Ondan sonra bilim mesela bu bu çevrede aynı terimler göreceliğini, felsefi terimlerle tanımlamışlar. Tanımlıyor. Tam o sıralarda aynı hani şey varken varoluşça yönelik varoluşun anlamına yönelik bir terim iken burada eee felsefi eee terimlerle Kartesyen eee yakın ilişkide olması benim anladığım kadarıyla benim yakından yani ration'da çıkıyor. Açık. Karnap, Kant'da daha çok eee işte sistematik mantık, mantık alanında büyük çalışmalar yapıyor. Ama o da böyle bu bakma nahih ve aslında değil. Aynı zamanda bu geliye karşı tutumda Bilim felsefeleri, Fransa'da da var bu, yine Alman ortamında, Amerika'da çıkıyor karşımıza, başlar var Fransa'da mesela, Gaston başlar, epistemoloji çalışmalar çocuk, daha sonra şiir üstüne, imgelen üstüne çalışmıştı. Ondan sonra o da göreceliğe değinmişti, Carl Coppel var, biliyorsunuz. Sonra daha sonra kum var, işte başka epistemolojiler var. Epistemoloji demiyorsunuz bilim, e, bilimle ilgili bilim, bilim bilgi bilimi diyoruz. Epistemik bilim. Bilgis, epistemi, bilim. E, bilimleri hesaplatan ve onu, onlar bilim anlatılarının e, e, mantığını ve e, gelişimini ve birbirleri bağlarını ortaya koyan bilim literatürlerdir epistemoloji. Başka. E, şey, bu arada, buna da kısaca değineceğim. Üç tane örnekle değineceğim. Kısa örnekle. Varoluşun, bütüncül, yani aslında bilimleyi de, bilimselin de alanını kapsayan yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Yine, yedinci yüzyılda. Sırasıyla, yani 19. yüzyılın sonunda başlıyor. Bergson, üretici da Tıca Evrim, Bergson, maddeden, cansız maddeden, canlı maddeye kadar bütün varlık alanını madde ve bellek kitabında ve yaratıcı tekabül geçirebilen e, yaratıcı evrim kitabında ele alıyor. Muhteşem iki, iki çaba. Bütüncül çabalar. Bütüncül çabalar. Tam bu, bu gedik. O gediğin olduğu zamanlar oluyor. Bu onlar onlar tepki, tepkilerden biri budur aslında. Diyor Başka bir düşünür Türkiye'de daha bilinen Whitehead's Düşünüyor. İlk başta mantıkçı ve matematikçi olan Wighted'in kozmolojik bir bakış açısıyla tüm varoluğunu açıklama çabası Process and Reality aldı. 700 sayfalık temel yapıtında. Yani en son da bugünlerde yani Türkiye'de moda olan 70'lerde, 80'lerde Fransa'da ve başka yerlerde moda olmuş. Önemli de saydığım o biraz karışık bir kitap. O da iki ciltli. Kapitalistik 92 yılında. Cildiriz ve Felix Karta ile. Ee, yine bütün bir teori e, sunma çabaları iki ciltli bu bin sayfa tutan aşağı yukarı kitapta. Ee, Önümüzdeki orada ise arzu makineleri, kaçış çizgileri, kök sap, organsız beden. Tüm te, bu teoriler bir arada edebiyata, bilime, jeolojiye, tarihe, ekonomiye, antropolojiye göndererek. E, Genel bir teori e, aslında sunuyorlar. Genel genel teori son çaba bu aslında hani genel e, kosmolojik tezi de, teori e, sunma çabası. Zaten White ve Black sonda bu iki düşünürün e, bir referansı kitaptlarında ikinci cildinde. En son şeye geliyoruz aslında. E, yani sonda ne ne yapmalı. E, ile alacaktım. Aslında e, şimdi yani o zaman bu sınırları burada koy, koyuyorsak bu e, bilim sınırları ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Biraz daha önce deyindim. O da artık maddeden, felsefenin sorularından bir maddedir. Felsefenin madde sorusunu sor, soruyorsa bugün artık moleküler biyolojinin en son verilerini, en son bulgularını, araştırmalarını fizik özellikle parçacık fiziği, mikrofiziği, en son bulgularını, en son araştırmaları incelemek zorunda. Maddeden söz ediyorsanız yoksa laf yani. Lafta kalır. Şu demiş, bu bunu demiş. Artık şeyin şunu demiş diyelim. Çok önemli. Çağına göre muhteşem bilim bilim. O, da, o zamanki bilim için hesaba katmış, söylemine katmış. Ama bugünkü bulgularla falan hiçbir anlamı yok. Sadece felsefe sadece güzel bir, işte bir an gibi. Genel şeyin gibi metafizimde bir an tam öyle saygı duyuyoruz. Ama bugünkü bilim bilimleri yok sayıp bilimsel dedi. Onlara maddesel onlara bakmak saçmalık. Hatta Marx'ın içi bile bu gerçek. Marx'ın zamanındaki bilim engelsin doğanın diyarikliğine bakıyorsunuz. Yani ocağın bilimini yansıtıyor ve çok saygı değer bir çalışma tabi ayrı bir şey. Ama bugün bugün çok ayrı bir yer. A alakasız yani yani hiç bir alakası yok onlara bu çabayı göstermek zorunda felsefeci dünya, düşünüyorum. bunları yaparken bunu yaparken de işte döl de boistağında da yani kendi felsefi çizgisini belirledikleri kendi felsefi rotayı için Ya bu bilimsel bulguları uydurmaya çalışmak. Yani onlara kendi düşündüğünü söyletmek. Söylemek üzere kullanmak. Bu bir tehlike. Yani burada döres çok böyle radikal şekilde düşünülmesin çünkü o kadar da bilimden kopuk değiller Yani hani Bir ara Amerika'da öyle bir poli bir kitap çıktı. Bu Fransız, depos e, yapısalcı düşünürlere karşı bilimi kullanıyorlar ve anlamıyorlar bilimden gibi. Bir şey çünkü O kadar da değil. Lacan içinde söylüyorlar da. Lakan, özellikle Lacan çok iyi biliyor. Mesela topoloji denen alanı çok iyi. Lakan, matematiği çok iyi kullanıyor. Ama bile kullanıyor. Bunlar da o kadar bilmiyor değil. Ama biraz zorluyorlar. Onu demek. Ne yapmak lazım? Ben de etkisel mantık kitabımda bunları yapmaya çalıştım. Anlatıları netleştirmek, sınıflandırmak bilimsel anlatıları ve objektif olarak sunmak. Kendi felsefesinin bir e, e, şeysi olarak değil. Temsili olarak değil. Yani kullanmamak. Ama öyle bir insan ister istemek bir ölçüde bir kullanım oluyor. Yani Onlar kurçulamıyorsunuz. Çünkü sizin söyleminize dahil bir şey. Burada çok böyle dikkatli davranmak, yani çok tiksiz davranmak lazım. Ama hesaba katmak lazım. Evet. Şimdi son bir şeye geliyoruz. İnsan bilimliğinin doğuşu. Bir sınırda. Şimdi bilimler karmaşıklar şey dedik. 19'lu dizinin ortasında ııı ee, Felsefi alan, bunlarla bağlantıyı yavaş yavaş kopardı, felsefi belli bir bahçat çildisi. Ama felsefenin başından, tarihin başından beri ele aldık soruları bu kez bilim adıyla insan bilimleri ele almaya Mesela toplum sorusunu, sosyoloji de toplum, Toplumun soru yaparak, aslında felsefi söyleniyor ki Augustin, aslında bir felsefeci. Ee, İkinci başta öyle, öyle demek lazım, yani. felsefe tarinde Ama daha sonra sosyoloji fe, felsefeden kopuyor. Dökülen de felsefe kaynakları, ama kop, kopuyor yani. Ondan sonra kendi alanını ulaştı. Hatta bir bur gelirsek, 20. yüzyıl sonundaki büyük Fransa sosyoloğu hala o da o da felsefeci as, hala felsefi e, e, şeyleri var. E, soruları var. O bir gençti hani e neydi ki Bu diyor. yani sosyoloji ile felsefe birbir çok yakındı. yani Ama e, sosyoloji ve sosyologlar hatta Türkiye'de mesela daha belirgin kişilerdir çünkü e, toplum üstüne konuşuyorlar ve toplum üstüne e, konuşan insanlara bir talep var medyalarda ve e, genel aslında tartışma alanlarında, ortamlarında ve dolayısıyla e, sosyologlar ortaya çıkıyor ama felsefeye dayanabiliyorlar. E, sosyologlar e, Türkiye'de özellikle çok, çok öne çıkmış durumda. Onlara bir talep var ama sosyoloji te, felsefe neyse bağımsız bir alan olduğunu da hiç unutmamak lazım. O yüzden de sosyologların felsefe ve felsefesi her zaman hani biraz kemkinle yaklaşılması gereken bir... Alan, olduğunu düşünüyorum. Çünkü felsefe tarihini filan e, gerçek felsefi sor sorularını da e, sormayabiliyor bu konudaki bir insan. E, sosyoloji bu insan. Çünkü o daha çok sosyoloji bir e, Bilim e, diye kendini öyle sunuyor. Bazılarına bile hala bilim değil. Böyle filozoflar kendilerim var ya gibi filan. Aslında sosyoloji bilim değil diyor yani. Kendini kanlıdırıyor. Bilim, bilim o değil diyor. Bilim, fizik filan. Sosyoloji değil. Veriler, yani. de, istatistikler falan yapmaya yetmiyor. Kendini de zaten yetinince artık tutumun yaptırılma değil diyorsak sosyoloji çok dallara falan ayrılmış durumda. Ee, bu tartışmaların dışında e, şunu diyebilirim yani sosyoloji e, toplumsal ele aldı. Daha önce e, felsefenin daha önce bir daha sonra ele aldığı bir, bir alan bu, bir ele, ama toplum içinde toplum ele. Bu ilişki. E, ee, yani felsefi bir soruyu ama insan bilimi olarak e, sosyoloji alıyor. E, psikoloji e, duygusama, algı, e, duygu, imgelen gibi insan su kesilir, yani nefsinin alınını kuşatıyor. E, Ve bu konuda yanıtlar veriyor. E, psikolojiden e, türeyen ama e, Wundt'un ve James'in yani büyük kurucularım değil de şeyin psikolojisinden daha çok işte Şarko, Broya etkili olarak karşımıza çıkan bir Freud'un getirdiği bir kavram. Felsefenin Grek kökenli ve en temelinden sarsacak kavram olarak karşımıza çıkıyor. O da bilinç dışı kavramı. Felsefe bilinç dışını her zaman reddetmiştir, ring kalmıştı. Biliyor tabii işte. yani onlar el değil, saf değil. İşte Tercüteci, bir ee, Platon gibi ya da Kant gibi birisi demeyim. Her şeyin farklı. Taftiller, romancılar diyorsa bunlar da biliyor. Bilinç işte dışında bir romancı her zaman bilmiyordu. Homeros biliyor eğer yani. yani işte düşle. Ee, ee, etkinliğini düşlerde arzunun söz konusu olduğunu, arzuların bastırıl bastırma bastırmaların <gülüyor> aslında nasıl insan e, bilincini belirlediğini insan davrandığı bunları hissediyorlar. Ama bunları tanımlayan Freud e, bilinç dışı kavramını parti fazliden bir daha önce bir Edward von Hartmann diye bilinç dışı e, ilk defa yapıldığıda eden da az önce aslında bir felsefeci var. Ama ona bakarsanız böyle bulanık biraz yani Freud'un Böyle çok böyle bir şok var aslında, bir çok travma e, yani yaratıyor aslında tefsirde. Hala geçmemiş bir travmanda. Hala psikolojide neden? Filodoflar çok çok rahatsız ediyor. Özellikle. Din adamları da çok rahatsız eder, eniş bir şey. Korkunç rahatsız eder. Bir de filodofları rahatsız. Çok ilginç bir şey. Yani e, şaşırtıcı diyebiliriz. Psikolojide bir nefret var. 10 diye yeni bir filozof var Fransa'da. Popüler filozof işte akademizme karşı falan gibi konuşmalar işte filan. O mesela Freud aleyhinde korkunç. Hani yüz karası bir kitap yazdı. çıktı, çekmesi da iyi oldu. Hani, Ayyotuz -ay bu yayınlamıştı vakti. Ama e Sel pardon. Sel yayınlı. Ya Sel yapmış. Sel yapmış. Sel yapmış. <gülüyor> Unuttum şimdi. Ama korkunç bir kitap ya. Şey, Freud'u nasıl karalıyor? Böyle bir dedikodularla bilmem ne gibi şuradan vuruyor buradan vuruyor. <gülüyor> Böyle insani bakımdan, şu bakımdan, bu bakımdan korkunç, yani teorik bakımdan ama zayıf bir kitaptır yani. Okskaneli, okskaneli, e, e, felsefenin sınırlarını tartışmasında e, çok ciddi almak yani Çok çok ciddi almak. Hatta yani felsefenin bazı dayanakları sarsmak pahasına Yani ben buna inanıyorum ve bunu yapmaya da çalışıyorum. Bunu da bazı düşünürler. Ee, yine de tabi merleau Ponty'den başlayabiliriz Fransa'da. etkisi. Yani onu, onu hesaba katan ciddi alan, bayağı ciddi e, düşünürlerden biri. Ondan sonra Sart saygı duymuş, o deyimi kullanmış ama aslında felsefesi de dediğim. Felsefesi, ontolojisi de dediğim. Işte. Kabul edemez. O hep böyle, aslında bineyerek bilerek hep... E, yani biniş dişi ama bilerek. Ama bi, bi, yani bi, e, bilmiyor gibi yapar. Yani. Fark, farklı öyle bir şey var. Bilinç ama biniş. Ee, sonra tabii e, Derrida, Deleuze, Foucault, Walter, Nancy gibi düşünürler ya. Bu Cavliotar gibi Fransa'da Fransızları söylüyorum tabii ceket falan bilmiyormuş. Onlar tamamen buna dayanıyor neredeyse. Fazla dayanıyor hatta bana sorarsınız ceket. Fazla bulandırıyor da böyle. Çorba da zaten düşüncesini ben çok önemsemiyorum. Böyle şey yapmak istemiyor mu? Yani Kütü küçümsemek değil yani. Çaba da gösteriyor. Yapıklar da yani. O psikaneride çok ilerle değiniyor. Fazla değiniyor diyebiliriz. De. Psikaneride Mars. Zaten böyle bir şey hala sürüyor. Bu banyurda da, sabah günü düşünürlerim. Bir yerde Mars, bir yerde psikaner. İkisi birer. Böyle ikisi. İkisi olunca böyle biraz yükse yapıyorsunuz yani. Bunlar da hani eğlence, kolemik olsun diye söylediğim şeyler. Şimdi, birisi daha tabii burada Mars'ın önemini şey yapmadık, fe, felsefe tarihinde iki, iki, travma veya ilk travma belki, projettan önce, travma demin çünkü temelinden sarsıyor. Felsefe ideoloji olarak, Alman ideolojisi dediği aslında, Alman felsefesinin geldiği durum, bir gel sonrası. Felsefenin aslında öyle bir şey olmadığını, hani o kadar masum masum masumane böyle, iyi niyetli, işte yani öyle bir şey o kadar öyle işte çok çalışkan, çok deha, tamam, onu kabul ediyoruz. Kendisi de öyle bir zaten. E, kişilerin yarattığı böyle bir e, bu kendi başına izole bir şekilde yaratıcı bir şey yapımı gö görmememizi sağlıyor. Çünkü tamamen e, üretim ilişkilerinin belirlenimi, onu sonra kapitalde, ve kapital öncesi ekonomik yapıtlarında çok detaylı olarak dahiyenli bir şekilde açıklayacak aslında. İngiliz <gülüyor> ekonomi politikasının belirlerini devrimci bir şekilde, sosyal bir şekilde kullanarak ve insancıl <gülüyor> dolayısıyla insancıl bir şekilde kullanarak. Çünkü şu unutulmamalı, Marx hiç böyle konuşmalar yapmaz insancı ama dünyanın en insancıl yapıtı Mars'ın. Yani yazılış en insancıl yapıt olur yani ama onu hiç söylemiyor. Çünkü o ideolojiye e, düşecek. Din adamı gibi konuşacağını bildiği için ama yaptıysa şey, insanlar birbirine feda yani hayatını feda etmiş. Bunu kim onaylar? İnsanlar feda etmiş. O teorik çaba inanılır gibi değil. Yani hani o kapitelin nitelerinde görmüşsünüzdür. Şaşırtıcı bir şey. Bir daha inşallah fırsat olur. 100. yıl, 200. yıl, yani 200. yılın doğumunun bir daha bir dahisi yani ne? Burada da ekil kutlanabilir mi, yani, kutlayabilir mi? Marks'in geçirdiği çok tabii çok şey. Çünkü felsefi doğersiysin, idolo ise e, bir sürü şeyse felsefe iddiası sarsılıyor çünkü çürüyor. Ama Marks bunu, bunu derken kendisi de felsefe tarihinde son büyük katkıları yapıyor. Nasıl? E, praksisi tanımlaması, e, canlı emek olaması tanımlaması Alman İdivası'nda ki Alman İdivası'yı hiç unutmamak lazım. Küçücük bir bölümünü Engels bölümünden sonra yayınlanmıştı ve Türkiye'de hala yani sonradan geçimlerden yeni çıktı birkaç sene önce ama aslında bir şey çalıştığı da 1930'larda 30 yayınlanıyor. 30'larda yayınlanan Almanya olarak Rusya'da yayınlanan şeyden bir çalışmadır. Alman aslında, aslında Alman e, Alman işte düşüncesine düşümlerine e, karşı çıkarken işte, de bunlardan biri yani karşı çıkarken e, felsefi sablar böyle böyle aslında felsefi. yani praksis tanımı çok çok önemli nasıl yani şu şu sorusu şu Marsın sorusu şu ve bu yeni bir soru işte felsef buna da açık olmalı. Mart'ın sorusu nasıl e, hiçbir para biçilemez insan bireyinin e, canlı emirliği, ortaya koyduğu çalışma, emek nasıl bu para biçilemez olgu hep para biçiyor. Bir sistem. Hangi süreçten? Bu soruyu orada soruyor ve sor, kesin koyuyor yani ama buna vermek, canım, vermek için 30 yıl 40 yıl çalışması daha gerekmiş yani. Ondan sonra. Çünkü o kadar basitti o sistem kapitalist sistem çünkü o kadar e, sakince bir olay var. İngiliz ekonomistler her şeyi neredeyse açıklamışlar Ricardo, Adam Smith falan. İngilizler açıklamışlar bunu doğallık olarak göstermiş ve pozitif bir bir olay olarak göstermiş. Bu onun aslında nasıl sömürü sistemi olduğu. Ama hangi yollardan sadece bunu demekle olmuyor? Bunu kanıtlaması gerekiyor. O zaman korkunç bir uğraş vermiş ve çok yani okunması da zor. Bunu demek istiyorum yani. O kadar dürüst ki sadece sloganlar ortaya koyabilirdi. O mekanizmayı yani bilinç dışını, ekonomi politik bilinç dışını, tarihin bilinç dışı olarak ortaya koymuş. Bu çok önemli bir şey. Bu da işte felsefenin. Bir, e, açması gereken. Çünkü bu dediğim şeyleri e, hala birçok filozofya, birçok çok fazla önemsediğine ben rast, rast gelmedim. Öyle çok düşündüğüne bu soruları tekrar düşündüğüne bu sorular felsefi sorunu söylüyor güzel. Felsefi canlıdır. Canlı kadın. Öyle. O yüzden sorudur. Eğer öldüyse sadece bir ölü soru olarak bir çerçevelerinde affedilecekse o zaman soru olmaktan çıkar. E, felsefeyle şöyle bir ilgilenmek. O sorular sizin için doğru mu değil mi? Ben de hepimiz için burada varız. Burada konuşuyoruz. <gülüyor> o, sor, o sorular canlı mı değil mi? Eğer soru canlıysa felsefede de yaşlıdır. Sorular öldükçe zaten felsefe ölmüş. Biz böyle konuşuyoruz Evet, oluyor. Evet. Ee, burada e, bir şey daha ekilmek lazım. Yapısal dil biliminin çok önemli etkisi var. Verdiğiniz dosyada gördüğünüz üstte Koulangstik e, General çıkıyor. Genel dil bilimi. Ve şunu da söylemek lazım, Türkiye'ye çok kısa bir geliş olacak en sonunda. Bu, e, Sosür'ün ekolünün iki tane Türkiye'de büyük temsilcisi olmasındı. Bu hiç bilinmiyor. E, onlar da, biri, e, ikisi de e, rahmetli, Berke var da zaten Türkçe Türkçe'ye Öbürü de Tahsin Yücel, O da gösterge birimi, büyük e, ön, öncüsü yani. yani. bu iki isim de maalesef Türkiye'den çok fazla alınmıyor. Türkiye'de düşünce yok. Türkiye bilmem ne. Bunu demek kolay. Ama biraz okuyayım bakın ne yapmışlar bu insanlar. Yani. Sadece bunlar değil. Felsefe'de sefede Takkeettin Mengüşoğlu, şey Nelmu yani Uygur, Belia Akarsu, bunlar Nikolay Harçman. Bugün biraz unutulmuş bir düşünür ama 1920'lerde 30'larda Almanya Haydiger'den daha önemli bir düşünür. Almanya'da yani öyle. Yanıl sabah durumda değil bu. Ee, ve belki tekrar önemi yeniden ortaya çıkacak Batı'da. Bunun, bunun büyük uzmanları çıkmış Türkiye'de. Ee, o, o, onun yanında çalışmışlar. Ee, estetik alanında e, mesela İpşiroğlu'nun çalışmalarını burada almak lazım. Estetik ve felsefenin diye almak lazım. İpşiroğlu Haydeger'in e, metafizliğe girişini e, çevirmiştir. Metafizlik nedir? İddia 1935'te küçük bir metin. Onlara yani, Hilmi Ziyaröker hem Bersond'u geleneği, hem e, e, İslam felsefesini ve sonra fenomenolojiyi filan da içeren aynı zamanda sosyologita olan onun çalışmaları söz konusu da, yani bunlar eğer bir çiçek filan artık hani, bilmiyorum tam, tam ne demek, ne dediğini bilmiyorum, yoksun bilmiyorsun de hani, ünlü olmaması, bir felsefenin ünlü olmaması bir şey demek değil yani. Ünlü olmayabilir. Cübü Türkçe yazıyor bu anlamda. Yani, Türkiye'de ha, öbürü Böyle uluslararası bir anlam yani e, Slovenya'da Slovenya'da çıkmış ortaya, dan <gülüyor> bir Avrasya, bir Fransa'ya, bir şeylerden dersler gibi, şöyle çıkmış, şöyle çıkmış, şöyle böyle birisi yok. Bunlar gitmişler tabi tamam, Almanya'da çalışmalarını yapmışlar ya da işte Meruygur gibi e, Louvain'de Husserl arşivlerinde ve çok önemli bir kitap var Genel Müğlüm. İlk kitaptı dünyada Husserl'de En kuselde entersubjektivite üzerine örnekler açıkladığı için ilk, ilk kitaptı. Bu sırda, başkasının beni <gülüyor> problemi. Sonra soru olarak yapıp yapıtlerden çıktı. Mesela ilk kitapta <gülüyor> ne oldu? Mesela bu konuda, benim kısa bir söyleyeyim. Fransadaki bir fenomaji dergisi, tabii <gülüyor> ben de, de tanıdıklarım vardı. Çok başında bu kitabın varlığını biliyorlar. Çünkü bir Almanya'da makası var. Bu kitap hakkında bir sunum yapar mısın? dediler. Uzun bir makale yazdım, bende sundum, kendisine de göstermiştim çok da sevinmişti yani. Ne anlama dursun diye. Yani bir şekilde, bir şekilde unutun bir yerden çıkıyor. Böyle, yani Juan de Gutiérrez Hanım var, o da bir dostumdur, çok sevdiğim bir insan, büyük. O da iki alanda meydana önemli çabaları olan. Yani küçücükse bugün de var, betül kötüşeken var, bir sürü arkadaşımız var, dostumuz var ki bir şeyler yapmaya çalışıyor yani. Şey yapmamak. Ben de burada dolayayım isterseniz biraz da sorular olsun. Sağolun. Soru sonuna mı? Siz viniş dışının sınırlardan biri olduğunu belirttiniz. Gerçi iki, iki sorudan oluşuyor sorun da. İlk önce birinci sorayım. En önemli sınırlardan biri midir fiziki bir sınır gibi algılarsak? Çok, çok büyük bir konu Çünkü... Ee, özellikle modern asri zamanlar felsefesi de yani modern çağlar, tam modern felsefesi. Yani Dekart'ta başlıyor. Galiba'yı e, aslında e, devrimine e, denk düşen aslında felsefi devrim. E, Dekart'ın başlayan çağ, yeni, çağ, yeni çağlar yani felsefe tarihi çok geniş olduğu için yeni çağlar diyoruz. O çağ e, e, da bilinçlişi Hani Diğer bir felsefe sürekli bir ilerleme Bilinçli Bilinçlişi ama tamamen unutuluyor. Yok ya. Yani. Daha önce belki e, yani Descartes tersi, çok çalışmış bir filozof. Ben yeni bir şey bitirdim. Descartes'te bir eşlikle de bir dahi yani. Çok büyük bir düşünülür yani. evet. Descartes. Ama ilginç bir şey. O çağır şey Pukol çok iyi anlatmıştır. Mişak Pukol evet. e, hapishanenin şeyin e, e ne dedi? Klasik çağda dedi. Çeviriye karşı. Şey dedi. Her daha çok da işte yani. Çeviriyse yani en kötü çevirilerden biri dedi. Yani. Hiçbir şey. Yani, yani. O, aslında yani, aslında zaten özneyi anlatıyor değil mi orada? Özneyi anlatmaya çalışıyor Tabii, orada. Kimse öyle konuşmuyor. Yani o çeviren kişi öyle konuşmuyordur o yazdığı gibi. Şimdi <gülüyor> bu çağda yani. Şeye bakıyorsunuz, Langlist'de bilinç-dişi algılardan bahsediyor. Bilinç-dişi algılar. Hani Langlist biraz açılmış. Her konuda bir aç, açılmadır. Langlist'de yani. var sonra yine yok oluyor. Hani Spinoza'da bilinç-dişi iş, algılar yok yani. Öyle e, bakıldığında yok yani. Bulamayacağız. Yani, çok ancak çatıarak şey. yorularsa belki çıkarabiliriz. Yani, her şeyi çıkarabiliriz. yani. Spinoza gibi hatta zor bir, bir ilginç ve çok Garip bir düşünürler ama e, Descartes'e de bakarsak eğer yok ve o, o bir gelenek kurucu yani ta şeyi biliyorsunuz ilk defa bilinç dışına yaklaşan ama Freud'da da yakın yakınlar yakın zamanlarda çağ olarak William James var William James filozof ama psikolojinin kurucusu kurucularından biri Dave kitabı var biliyorsunuz psikolojinin biri temel bir kitaptır o orada <gülüyor> bilinçin böyle <gülüyor> binin bininci kaybolmaya başladı alanlarım o, bininci çevrelediğini o alanlar söylüyorum. Bininci e, yani Türkçe'de ne diyorlar, ben bilmiyorum ben. Yani, Türkçe'si yok galiba. Ne oluyor Fransa'da? Yani, Sınır? Böyle şeyler. Yani sınırlar gibi bir şey. Yani işte böyle bir yerde artık tükeniyor bilinç. Bininci çevreleyen bir bilincin yavaş yavaş tükendiği bir anam. Bilinç dışına geçiyorsunuz. Evet. Düşünsel olarak. Yani bilinç dışına tanımlanıyor. Tanımı, tanımı aslında Freud'te bakıyor. Şimdi Edvard von Hartmann'a bakıyorsunuz. Edvard von Hartmann'a okumadım yani. Şöyle üstüne yazılanlara baktım. Uzun bir kitabı var. O tam yani Freud'un bilinç dışı dediği değil o bahsettiği şey. Yine biraz Chopin'le arıyor bir tanesi. O, o ayrı bir konu. Freud diyor ki Hartmann'ın zaten hani bilerek okumadım. Hani etkilenmek çok mu Demek ki yani bir yakınlık oldu da tezniciler ama umurumda değilim, bilmiyorum. Yani aklın ne var Ama felsefesi biraz iyi şey, yani çok çok makbul bir felsefe değil yani Böyle bir şey yani, böyle adam bu adam. Yani bir devamı devamcısıları olmamıştır yani felsefede. Şeye geliyorsunuz, Geçelim kartman ettiyim. Nietzsche bir yine bir belirti var içine. Çünkü. Ben düşünüyorum hani Ego cogito Descartes'in temeli yani. yani temeli. Ee, onun aslında e, Kim düşünüyor? E, yanı sana olduğunu. Evet. Bir, aslında e, Kimi düşündüğünü unutmuş değil mi? Tabii niçede yanlış bir e, hakikat konusu çok şey karnı çıktı çünkü aslında hakikat bir yanlış niçede. Hakikat bir yanlış, üretilmiş bir şey. Kokuyan bunlar var işte. Hakikatleri tutuyor. bilgi rejimleri hakikat üretiyorlar. Bu bir kutsal işleyiş aslında. Söylenmeye işte ve o hakikat diye işte belli söylemleri buyuruyor aslında. Yani böyle bir şey var o da. Burada o Nietzsche'yi de bu anlamda. Yani çok yakın yakın şeyler var zaten. Ama e, Nietzsche aslında bu şeyi benin ve ben düşünüyorumu ilk defa aslında e, sarsan ama nerede sarsıyor diyeceksiniz. Bitmiş kitapların notlarında. Sonra güç istenci adıyla e, yalan yanlış. Bir sürü not atılarak hani toparlanan ama bugün aslında tam aslında şekline sahip olduğumuz o kostüm denen, sonrası çıkan notlarında bu konuya bayağı değiniyor. Şeylerde değiniyor. Özellikle 87-88 yılında beğeniyor. Bunlar çok önemli. 87-88. 88'in sonda deliriyor zaten. Son son çalışma yıllarında buna bayağı değinmiş içe. Ondan sonra biraz Dionysos figürü de zaten içe de bu bilinç dışını temsil eden bir figürlü. Hatta <gülüyor> çok fazla. Bilinç dışı. Evet. Ama da ilişkisi var ki mi sanki? Tabii. Hani karnasmanıksız bile sezdin sanki. Tabii. Yani o kadar herhangi bir şey değil. Sizin o yerellik meselesi ve evet. Heidegger'in ta işin başında Halak bir vurmasında bile bu işler var gibi geliyor bana. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz? Hocam sorunun ikinci kısmına geçeceğim biraz. Şimdi o zaman söylediklerinizden ben şunu anlıyorum. Bütün felsefe tarihinde filozofların bir kısmı farkında olmadan, bir kısmı da Nietzsche gibi yarı farkında veya dolus ve katârde olduğu temanlaştırmadan aslında bütün felsefe tarihi bilinç dışını tarif veya orada gördüklerini e, felsefi kullanarak o sınırlar noktasına geçip anlamaya çalışmak gibi bir özetleme çok indirgemeci olur yani tam kabul olarak ettiğinizi yani şimdi bahsettiğiniz filozoflardan bazıları e, bilinç dışı kavramı bilinmediği için yani, tarihte Sistemsel olarak zihinlerinde yani. döndüklerinde, de gördüklerini e, felsefi kavramlarla evet. anlatmaya evet. çalışıyorlar. Belki yani, o demeye çalışıyorum yani Romancilerim gördüğünü onlar da ha, onlar da hani bir görüntüleri temalaştırmıyorlar. Çünkü temalaştırırlarsa perspektif dayanaktır. Çünkü felsefenin dayanağı özellikle modern felsefenin yani Descartes'ta başa modern çağları felsefede e, onun temeli sarsılacak. Yani ego sarsılıyor. E, ego çünkü eee öznesiz bir yüzey yüze etkisi aslında. bir etki ama valilik yokti yani ego ego bilinç dışının taşıdığı bir e, şey bir e, yüzeyidir ama o yüzeyle kararlar veriyor kararlar veriyor ve yatırımlar yapıyor fırıcı deyince yatırımlar yapıyor ve eee Freud'de ego kavramı zaten e, bir e, çeşit bulanmaya da e, e, giriyor. O da narsizm teorisinde giriyor. Narsizm ya da narsizçiz diyor. O teoriye giriyor. Çünkü Egon'un da bilinç dışı yatırımları var. Egon'un da bilinç dışı e, yani kendine yönelik öznenin kendine yönelik kendi bedenine yönelik. Olarak. Planlı mı? E, bilinç dışı olarak yönelimleri var. Mesela e, bunlar da etkiler üstüne yazısında etkili yazgıları konusundaki yazısında Freud meta psikoloji e, araştırmaları 1915'te yayınlanıyor bunu. Bu ve sonra narsizm'e giriş diye ünlü Erving Haidt narsizm ilinde e, araştırmasında var. O da narsizm diyor zaten narsizm bir tane e, iseti atıyor. Ondan sonra yani benim özgürlüğü benim bilinç dışı işleyişi parada sıradan kabul ediyor ama genel teorisinde her her topik e, yani videosu düşüncesini aslında iki kere kuruyor e, üç, ikinci topikte de yine S ve F, e, e, şeyi e, işi şey karşılatabiliyor peki böyle böyle bir yapı kuruyor yani burada yani e, egoyu e, bu lakan da çok mariz e, bir şekilde benim e, kurucu işleri e, temellendirdiği işte bütün e, bilgiyi, bütün insanın bütün e, ruhsallığını sihizmini yani e, e, kurucu işlevini inkar ediyor yani şey, e, lakan. Lakan. çalıştınız mı hocam? efendim? O şu. O şu biraz önce okudum onu. Evet, çok eden bir deneyebiliriz. Ego ile ilgili olarak onun önermesi şu. Yatırımları var dediniz ya. Egonun en büyük yatırımı ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu aramak. Evet. o zaman zaten kendini zaten aş, aşan bir şey bu. Kendini aşma sürecine girmiş ego artık bunu diyerek de e, hem egoyu yüceltiyor ama şöyle bir ego yaratmış oluyor. Yani aslında kendi merkeziyet merkeziyetini söz konusu eden bir aslında oluyor burada. Yani. Bu, Budizmin öğretisine de ilkanı aslında. Yani temel öğretisine de. Hocam bir ufak bir ilgi vermek istiyorum. Şimdi e, bu matematik sanatörü dediniz ya, tamamen katılıyorum. Bunu çok güzel gösteren bir dizi başladı. Bütün herkesi ilgilenen bir şey ilginç söylüyorum. E, Genius dahi diye bir dizi başladı. Bu Einstein'ın hayatını anlatıyor. Aynen. Üçüncü epizodu oldu. Üçüncü haftadır ve National Geographic'te çıkıyor. Aynen. Çok güzel söyledim. Bu matematiğin sanat olduğu konusunu bayağı iyi e işliyor. Einstein de aynen bu fikirde. Ve o sanatları kullanarak e varacağın sonuçlara varıyor. Tabii ki imgelen ve yaratıcılık söz konusu. Onun için sanat. Ve dur duran değil mi? Sınır sınır sanat. Hani sınır koymuyor. Ama gel gör ki yani derler, gel gör ki gerçeklik başka sanat yapıtları içinde söz konusu olduğu gibi gerçeklikle o o sanatın belli e, anlatıları anlatısı diyoruz ya, yani belli söylenleri uyuşuyor çok iyiymiş aynı şekilde bir müzik tam ruh halimizi yansıtıyor nasıl olur halbuki 19. asırda Schubert bestelenmiş. Nasıl olur da şimdi Kadıköy'de işte 2017'de hani ben bunu hissediyorum. Böyle. Aynı. Yani o, onu yansıtıyor. Aynı sanat eseri için de geçerli. Resim için de geçerdi. Bu işte bu anlamda sanat. yani, yani. Hocam mikrofonu <gülüyor> bırakacağım. Son ufak bir şey daha e, sormak istiyorum. Yurt dışındaki e, bir akım e, var. Daha doğrusu internetten gözlemledim. Birebir kimseden dinlemedim de. Nesne merkezli ontoloji diye Object uh, Orient uh, Ontoloji diye, tam İngilizcesini de bilmiyorum. E, bu konuda bilginiz var mı? Yani orada ben sanki bilincin, e, bu bilinç dışında bir e, e, bilincin nesnelere gövük olarak olduğu ve bilinç dışında tezahür ettiği gibi çok uçuk bir sav gibi bir şey da. belki biliyorsunuzdur diye soruyorum size. Çünkü bilinçli, bilinç dışı bir nesne e, ortamı, yani ölü, ölü bölge aslında. Yani orada bir bilinç yok, bir e, şey yani moleküller, işte sinir hücreleri falan. E, orada bir nesneler dünyasında bir ontoloji zaten var olduğu, bunun da olasılık e, yani kosmosdaki kaosdaki olasıdır tezahür şeklinde bir yorum. Evet, bu biraz zehirliydi şey ben de düşüncelerinden. Yani bir takım kozmolojik süreçleri. Asıl tabi ki Buden'de de var, Tavuculuk'ta da var. Batı'da da, yani arada sırada olmuş Yaman yani. yani, Batı'da da Baytet gibi düşünürlerdi falan. Ama geçenince uzman değilim mankeste. Çalışıyorum yani. Zor bu kitabı çok zor. O, Türkçe'de bir kitap çevirse rastlamıştım. Söyleşiler ya konferanslar gibi. Kayıptı kitap o, prosesi. Fransız diye bile on, çevirmen 10 çevirmen çıkmış. 10 çevirmen? Evet. Yani hepsinde de ünlü filozof yani. Garipleri kavramlar var ya Yeni yeni böyle şey yapıyorum ben buna Hani e, Biraz öyle Çünkü, bir bak. Çünkü Bakıyorsunuz Sanki kozmos aslında e, Düşünüyor Evet O bir insan değil, yani. değil. Canlı, canlı, canlı da değil Canlı da de değil Canlı ha. değil Evet Sadece madde de değil yani. Evet O Olasılık değil. sadece evet. olasılıklar Evet tam bu şeyin işte Evet yani Tavuculuktaki tanım bu. Çünkü boşluk madde değil boşluk. Aynen. Boşluk madde değil. değil. Madde maddeyle bağlantılı ara aras arasında Fazi yani, değil mi? Evet. Fazi. Yani şey, boşluk kavramı çok önemli. Diyor ki, bir evin içi boştur diyor evet. ve işte camları vardı. İşte boşluk insan insanın barınmasına sağlanıyor. Çok güzel evet. bir benzet var aslında. Muhteşem bir imaj, lavuz ile. Doğru yani Öğrenci. Gecekte 40 yılda bir benim gördüğüm şöyle doğru bir laf etmişti. Boşluğu vakum alanı olarak tanımlıyor. Vakum odanın varlığı otomatikman içinde çıkartır diyor. bir filtre tutuyor. Göremediğiniz. Bir kere de çıkar. O kadar sağlamında çıkıyor yani. Hakikaten çok soru. Tamam, son bir soru. Ahmet hocam, son bir soru. peki biz sıradan yani felsefeci olmayan insanlar için eee felsefeyi oturtabiliriz. Yani felsefi bir ilişkimizi nasıl sürdürebiliriz? Nasıl sıcak tutabiliriz sizin bu konudaki görüşünüz? Evet. Evet. İki keyif var ki tam basit şey aslında. kendi kendine sorularını gerçekten sormak, çocuklaşabilmek yani hani şaşırma, şaşırma düğününün etkisiyle tohma eden bir şey. Onu e, teneline koyup felsefeyi edinin yani sokak Şişirme, Şaşır, şişirme yani ben ne yapıyorum burada? Evet. Yani... Şey, yani o Go, John bir anlık kadar bir film hakkında geldi. Orada bir, bir, bir sürü askerlerden bahsediyor. Bir tanesi bir ara elinde bir bombamı ne var? Şey var, böyle diğerleri saldırıyor ya da şey var ya da, ya da bir da de kovalıyor. Unuttum şimdi. Bir an düşünüyor. Ben kimim? Ne yapıyorum? Ya da bir <gülüyor> an öldürülüyor. <öldürmüyor."> (Gülüşmeler) <gülüyor> Bu kadar anlatıyor bir filminde, bir, bir filozof anlatıyor, bir isparantikçe anlatıyor. Virsavide, Virsavide, güzel bir filmdi o. Filozof çıkıp bunu anlatıyor. Duygulayın şimdiden böyle, böyle şeyler vardı. Yani birisi bu, şaşırmak yani. Şaşır, yani şaşırma gücünü bulmak, sorular, bak mesela basit şeyler yani utanmadan sormak. Yani çünkü felsefe bu yani. En en Hem acayip bir çocuklaşmadaydı. Çocuk indiyesi tutuyorsun, içeride de çok... Çocuk, çocuklaşabilmek aslında. Şaşkınlık ya yani. Çocuklar hep sorar ya, yani. o çok felsefi diyelim o sormak. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hep de tabii yanlış şeyler söylüyor çocuklar. Hiç, hiçbir şey doğru değil. Çünkü çocuk aslında onu sormuyor aslında. Yani. Çocuk da ne yapsın? Evet diyor. Aracan 3 kilo doktor.